İyi akşamlar. Evet arkadaşlar biraz bir dakika kadar bekleyip <gülüyor> konumuzu takdim edeceğiz inşallah. <gülüyor> ben önce yorumları kapatayım. <gülüyor> Elhamdülillah Rabbil âlemin. Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eee kıymetli kardeşlerimiz, eee Info'nun bizlere sağladığı bir imkanla bu akşam sizlerle buluştuk. E, kendileriyle uzun yıllara dayanan tanışıklığımız var. Ee, vakıf yöneticileriyle ve beraber müştereken yaptığımız çalışmalar var. Ee, pek çok güzel işe ellerini dokunduruyorlar, hayırlı e, çalışmalarda bulunuyorlar. Ümmeti Muhammed'e e, kültürel anlamda, ilmi anlamda ve gençleri destekleme anlamında e, ciddi katkılarda bulunuyorlar. Her kim bu yolda en ufakta olsa bir çabanın bir gayretin içindeyse Rabbim yardımcısı olsun diyoruz. E, bu akşam sizlerle <gülüyor> e, oruç ve Ramazan üzerine konuşacağız. Bir saatlik bir vaktimiz var. E, biraz iddialı bir başlığımız var. E, efendim üç büyük kaynakta bu konuya nasıl bakıldığını e, görmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi İslam Ansiklopedisi, ikincisi e, İhya Ülümiddin, e, Gazali'nin e, muhallet eseri. Üçüncüsü de İbni Arabi'nin bu konuya nasıl baktığıyla ilgili birkaç alıntı yapacağız. Çünkü bu üçünü birden aynı programda bütün derinlemesine, bütün derinliğiyle ele almak takdir edersiniz ki imkansız. Sıralama da böyle olacak. Yani önce ansiklopediye bakacağız, sonra Gazaliye bakacağız, sonra İbni Arabi'ye bakacağız. Kısaca şöyle söyleyeyim. İslami ilimlerde e, genel olarak e, dini anlama konusunda e, dini anlamadaki işte e, bilgi kaynaklarına e, bakış açımız konusunda 3 temel yöntem vardır arkadaşlar. Beyan metodu, irfan metodu ve burhan metodu. Beyan metodu lafza dayalı olan metottur. Yani Kur'an'ın ve sünnetin beyanını esas alır. Oradaki e, tabii ki yorum yapar. Tabii ki onun da ekolleri var, alt başlıkları var. Oralara girmeyelim konumuz değil. E, tabii ki yorum yapar. Yani aklı kullanır. Ama e, asıl olan lafızdır, asıl olan nakildir beyan metodunda. E, ben de ağırlıklı olarak bu metoda kendimi çok yakın hissederim. Ee, bu bakımdan önceliğim her zaman İslam ansiklopedisi gibi e, lafsı zahiri esas alan ama e, irfan ve burhan metotlarını da dışlamayan fakat e, merkezde her zaman lafsın durduğu bir e, yaklaşımım var. Ondan sonra e, irfan metodu dedik. İrfan metodu e, daha işte kalbi sezgiye değer veren e, bir bilgi kaynağı olarak kişinin kendisinin... E, Manevi zevki, manevi hazzına esas, o hazzı esas kabul eden, kalbi bilgiyi, sezgisel bilgiyi esas kabul eden yaklaşım. burada Bu da ağırlıklı olarak Gazali'nin metodudur. Yani bu akşam ele aldığımız kaynaklar arasında. Üçüncü metot ise Burhan metodu. O da ağırlıklı olarak felsefecilerin, işte ispata dayalı, akla dayalı, aklın kavrayışını ve ikna edici bir şekilde açıklayışını esas alan metot. Çok kabaca anlatıyorum bunları bir vaizin anladığı ve anlatabildiği kadarıyla. Efendim tabii ki takdir edersiniz ki i̇bn Arabi bir felsefeci değildir ama felsefi tasavvuf dediğimiz yani tasavvufun daha ağırlıklı olarak düşünsel nasıl diyelim sezgiyi dışlamayan ama akli izahları da yani o derin kavrayışla birlikte hem aklın hem kalbin birleştiği felsefi tasavvuf dediğimiz ekole mensup işte kabaca ben kendim böyle sıraladım beyanı esas almak kaydıyla Şimdi sizlerle birlikte İrfan ve Burhan metotlarını da olabildiğince bir araya getirmeye çalışacağız. Takdir edersiniz ki burada doğrudan doğruya İslam felsefesine ait olan bir eserden bahsetmiyoruz. Şu anda aslında iki tane tasavvuf kaynağı ama biri daha Burhan'a yakın bir tasavvufu kaynak ve bir de ansiklopediden anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle bu Ramazan gecesinin aslında bana sorarsanız daha çok böyle konuşmalardan ziyade ibadete, duaya, zikre, tevbe istiğfara, kendi hayatımız üzerinde tefekkür etmeye, düşünmeye, geçmişi değerlendirip geçen Ramazan'dan bu ana kadar neler yaptık, ne eksiklerimiz var, aşağıya doğru mu gitti, gidişatımız yukarıya doğru mu? Yoksa e, hiçbir adım bile ilerleyemedik mi olduğumuz yerde sığıyor muyuz? Bunların gözden geçirilmesi gereken, e, hata bulduğumuz hataları telafi etmek için bir gayret içerisine girmemiz gereken, e, tevbe istiğfarı, hayır hasenatı, zikri duayı, tesbihi tehlili, kıraatı, e, secdeleri, rükuları artırmamız gereken bir e, dönemde, ee, biz de böyle kendimizle çelişerek sözü artırıyoruz. Yani her mecrada e, onlarca isim, e, yüzlerce konu anlatıyor. E, ve sanki böyle Ramazan bir e, konuşma ve dinleme ayıymış gibi. E, aslında içe dönme ayıdır yani. Onu da e, unutmayalım. Fakat e, oldu, olabildiğince azaltmaya çalışarak ben e, gerçekten her gün en az 2-3 kişiye e, yapamayacağım diyerek efendim işte en az şekilde bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin ve ibadet zamanlarından çalmaktan Allah'a sığınırız. Nasılsa bu kayıt kaydedilecek, burada duracak arzu edenler daha sonra daha müsait bir vakitte dinlemeyi tercih edebilirler. Şimdi arkadaşlar istemaz Aziklopedisi'nde Ramazan ve Uruç maddesini size çok hızlı bir şekilde özetleyen ee, öncelikle bir tanım yapılıyor. E, Ramazan ve oruçla ilgili bir tanım yapılıyor. O, o tanımın detaylarına girmeyeceğim arkadaşlar. İşte e, kumların kızgınlığı, güneşin kızgınlığı gibi e, bazı sözlük anlamları üzerinde duruluyor Ramazan kelimesinin. Daha sonra da... <gülüyor> Ee, çok yapılan bir yorum vardır. İşte e, böylesine kızgınlıktan bahseden, sıcaktan bahseden bir e, kelimenin neden e, bizim oruçlu geçirdiğimiz bir ayın ismi olduğuna dair çeşitli izahlar var. Onları oradan bakabilirsiniz. Konumuz onlar değil. Onun için ben sadece işaret etmekle yetineceğim. Ee, ve çok e, benim de çok duydum e, çok yapılan bir yorum vardır işte nasıl e, güneş kız e, güneş kızdığı zaman öyle hani sıcak aşırı sıcak e, insanı böyle eritir terlerini dökerse Ramazan Şerif de bizim günahları ...döktüğü için, günahlarımızı erittiği için ve nefsimizi e, terbiye edip fazlalıklarını attığı için bu isim verilmiştir e, diyorlar bazı yorumcular. Ama ansiklopedi bunun çok naif bir yorum olduğunu söylüyor. E, çünkü diyor bu isimler bu aylara İslam'dan çok çok önce verilmişti. Çok eski dönemlerde, e, cahiliye döneminde verilmişti diyor. Ve neden hani e, bu ismin seçildiğiyle ilgili bir iki yorum yapıyor biz onları geçelim çünkü amacımız e, lugat bilgisi değil, derinlikli lugat bilgisi değil. Fakat her zaman her kelimenin lugat anlamının ıslah anlamıyla e, bir ilişkisi vardır. O ilişkiyi de e, hatırlatmış olalım ve geçelim. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegane aydır Ramazan ayı arkadaşlar. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerde bakalım. Suresinde. Hemen ardından Ramazan'ın da insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur'an'ın indirildiği ay olduğu belirtilir. Yani Ramazan ayının Kur'an'daki şey, Kur bu seçkin konumu da bir sebebe bağlanıyor. O da Kur'an'ın inmeye başladığı ay olması sebebine bağlanıyor ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir Bakara suresi 185. ayet-i kerimede biraz sonra o ayetleri göreceğiz ve hatta işte Gazali'den Ebn Arabi'ye doğru bu ayetlere nasıl derin anlamlar verildiğini de görmeye çalışacağız hadis kaynaklarında da Hazreti Peygamber'den nakledilen Ramazan ayının fazileti başlangıcının ve sonunun nasıl tespit edileceği yani nasıl başlar nasıl biter Ramazan ayı süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yani hadis kaynaklarında çok daha fazla detaylı rivayet var Ramazan ile ilgili ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özetliyor yani bu rivayetleri özetleyecek olursak, mübarek bir ay olarak nitelendiriyor Ramazan-ı ve bu ay girdiğinde cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını, şeytanların bağlandığını, bunların arkadaşlar sembolik anlamda da düşünmekte yarar var bunları. Dışarıda bir şeyler oluyor, duyuyorsunuz. Düştü herhalde bebek. Şimdi benim de aklım ona gitti doğal olarak. Peki, inşallah ilgilenirler diyelim. Efendim ben bunları, e, bu cennet cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapanmasını arkadaşlar, e, sosyal hayatta e, günahların e, azalıp günaha davetin azalıp, efendim bizim e, iç dünyamızda da hayra yönelmenin artması olarak değerlendiriyorum. Yani kendiliğinden bakın Ramazan ayı geldiğinde inananlar için elbette yani yoksa dünyanın her yerinde insanlar Ramazan'ın geldiğini bile bilmiyorlar yani diğer ümmetler için söylüyorum bizler için inanan insanlar için Ramazan ayı geldiğinde böyle sünnetlere bile azami bir dikkat, azami bir özen göstermeye başlarız. Efendim normal zamanlarda cuma namazı kılmayanlar Ramazan'da teravih namazı kılmaya başlarlar. Şimdi tabii o da artık o kadar kendi kendimizle baş başa kaldık ki hani bir sosyal aktivite gibi iftardan sonra çıkıp hep beraber topluca teravihe gitmeler de ortadan kalktığı için şu anda gerçekten kulluğumuzun Cenab-ı Hak'la bizim aramızda kaldığı ve hakikaten samimiyetimizin denendiği bir başka, bir farklı bir Ramazan yaşıyoruz iki senedir arkadaşlar. Bu açıdan da büyük bir fırsat olarak görüyorum ben. Yani kendimizle yüzleşmek için, kendi Müslümanlığımızla yüzleşmek için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum bu pandemi dönemini. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Yaşadığımız günlerin şerlerinden Allah'a sığınıyoruz. Şeytanların bağlandığını söylüyor. Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerif bunlar arkadaşlar. E, ve inanarak karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin yani Ramazan'ın farziyetine Ramazan orucunun farziyetine iman ederek ve başka hiçbir karşılık beklemeksizin sadece Allah Teala'dan karşılığını bekleyerek e, başka ne gibi karşılıklar beklenebilir onun takdirini size bırakıyorum uruş e, tutan kişinin bütün geçmiş günahlarının bağışlanacağını söylüyor. Yine Buhari ve Müslim'de geçen hadisi şerifte. E, bütün rivayetler incelendiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da manevi yaşantısının gözle görülecek şekilde e, değiştiğini e, ibadetlerinin, iyiliklerinin miktarının e, çok bariz bir şekilde arttığını söylüyor bize kaynaklar. E, bu ayda Cebrail Şimdi buradaki bağlantılara da dikkat edin arkadaşlar yoksa bu ansiklopediyi açıp siz de kendi kendinize okuyabilirsiniz tabi ee, yani bunu da neye bağlıyorlar bu ayda Cebrail ile buluşup karşılıklı Kur'an okuduklarını özellikle bugünlerde onun cömertliğinin doruk noktasına ulaştığını söylüyor mesela Buhari ve Müslim'de yine yer alan rivayetler ee, ne demek bu ne demek istiyor burada arkadaşlar ee, insanın Manevi, yani benim anladığımı söylüyorum tabii, muhakkak çok daha derin, çok daha kapsamlı anlamları var. Onları inşallah Cenab-ı Hak sizlere lütfetsin, başka mecralardan veya kendiniz keşfediniz. Benim anladığım arkadaşlar, insanın manevi alemle irtibatının artması, bunun iyiliklerinin ve cömertliklerinin de artması sonucunu doğuruyor. Veya da, Manevi alemle irtibadınızın artması için sizin iyiliklerinizin ve ibadetlerinizin miktarının artması gerekiyor. Yani tavuk yumurta gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama yani şöyle düşünün, e, Efendimiz her zaman Cebrail'le görüşüyor. Yani peygamberliğinin ilk gününden itibaren ona vahiy getiriyor Cebrail Aleyhisselam. Ama e, Ramazan geldiğinde her görüştükleri için ve Kur'an'ı baştan sona kadar o güne kadar nazi olan ayetleri baştan sona kadar karşılıklı birbirlerine okudukları için bu ay geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliğinin doruk noktasına ulaştığını söylüyor sahabeler hatta onu şöyle tarif ediyorlar esen rüzgardan bile daha cömert olurdu Ramazan geldiğinde Efendimiz diyorlar Ramazan Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde geceleri ihya edip ev halkını uyandırdığını ve kendisini tamamen ibadete hasrederek eşleriyle ilişkisini kestiğini yine Buhari ve Müslim'deki rivayetler bize bildiriyorlar. Buna itikaf diyoruz biliyorsunuz. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan'ın başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir demiş ansiklopedimiz ve Bakıyorum 7 tane özellik zikretmiş Ramazan ayıyla ilgili olarak. Birincisi Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmış ve ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin de bu ay içerisinde olduğu zikredilmiş. Arkadaşlar tabi bunu böyle daha edebi bir dille, daha şiirsel ifadelerle, çok daha güzel ifade edebilir e, gönül ehli insanlar e, ben sadece satırların size e, neler söylediğini bizlere neler söylediğini aktarmış oluyorum size yani şöyle düşünün e, Allah katında bir gece var o gece bir vakit var yani o vakit bin aydan daha hayırlı bizim ölçümümüze göre çünkü Allah katındaki zamanla bizim zaman e, anlayışımız aynı değil daha doğrusu Allah da dışında oralara girmeyelim şimdi Efendim bizim ölçtüğümüz e, zamana göre bin aydan daha hayırlı bir vakit var, bir gece var. O geceyi Ramazan ayı içine gizlemiş Rabbimiz ve o gece bizim e, kurtuluşumuzun vesilesi. İnşallah İstev'de e, Kadir gecesi diye bir ümmetin daha ağırlıklı olarak ittifak ettiği gecede de Kadir suresinin tefsirini okuyacağız bu sayfada sizlerle beraber katılırsanız. Ee, bu açıdan da Ramazan-ı Şerif'in kadru kıymeti yani her anını ganimet bilmek. Ee, şöyle tarif ediyorum ben bunu. Hani biraz panik sebebi olmasın ama bir uyanıklık sebebi olsun diye. Ramazan girdiğinde sanki ters çevrilen bir kum saati var arkadaşlar. Oradan pıt pıt pıt kumlar akmaya başlıyor. Her akan kum bizim için bir kayıp. Yani şöyle bir kayıp hani onu boşa geçirdiysek kayıp yani. Dolayısıyla diyeceksiniz ki yani aralıksız her saniyesini hayır hasenat yaparak ibadetle veya zikirle, duayla nasıl geçirebiliriz diyeceksiniz. İşte böyle bir uyanıklık içinde olmamız lazım Ramazan ayında arkadaşlar. Dünya işleri yapıyorken bile el karda, gönül yarda prensibiyle belki bu gecemiz bir kadir kadir gecesi olabilir diyerek her geceyi hiç olmazsa iki rekat fazladan namaz kılıp yatmak, o niyetle yatmak. Yani... Bir insan diyor efendim Kadir gecesidir düşüncesiyle iki rekat namaz kılsa eğer o gece Kadir gecesiyse ihya etmiş sayılır diyor. Onun için böyle bir bilinç böyle bir arayış içerisinde olmak yani bu ay içinde geceleri olabildiğince daha fazla ibadet etmeye bir miktar artırarak bir miktar yani dediğim gibi işte iki rekat namaz ekleyerek her zaman kıldığımız namaza teravih namazını hiç kılmıyorsak kılmaya başlayarak efendim dediğim gibi bunu başka platformlarda da söyledim sünnetleri kılmıyorsak sünnetleri kılmaya başlayarak yani Ramazan'ın büyük bir hasat mevsimi olduğunu eksilerimizi kapatmanın, gediklerimizi kapatmanın tam fırsatı olduğunu hani aklı başındaysa bir insanın manevi bir açıdan Kendisi için bir, kendisine kıymet kazandıracak bir şeyler yapmak istiyorsa işte tam fırsatı olduğunu bilmesi lazım ve her dakikasını ona göre değerlendirmesi lazım. Birazdan Gazali bunu böyle yapmayıp da sırf yeme içme işte daha önce sene içinde hiç yemediğimiz şeyleri Ramazandır şunları da yiyelim Ramazandır bunları da yapalım diye yapmamızın nasıl bir gaflet olduğunu bize söyleyecek. E, i̇kinci özellik Ramazan-ı Şerif'in ikinci özelliği Asiklopedimizin bize söylediğine göre İslam'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur. E, üçüncüsü Hazreti Peygamber'in yukarıda söylediği gibi inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek e, kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir. E, dördüncüsü mali bir ibadet olan fıtır sadakası bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir yani bakın ne kadar bir araya toplanmış ibadetler yani teravihi var, orucu var, fıtır sadakası var İslam'ın bütün o mali, bedeni ibadetlerinin bir araya toplandığı e, bütün ganimetlerin yani nasıl anlatayım fırsatların bir araya toplandığı müthiş bir Hani bir yıl içerisinde eksik bıraktığımız her şeyi giderebilme, telafi edebilme fırsatı diye bakmak lazım Ramazan-ı Şerife. E, bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğunu olduğuna dair hadis-i şerifler var. Bu sebeple Ramazan'da ödenmesi gerekli olmamakla birlikte Müslümanlar zekatı da e, bu ayda ödemeyi yani yıllık çünkü bir yıl geçmesi gerekiyor ya üzerinden e, bir mala zekat farz olması için. Bunu kolay olsun diye hesaplaması Ramazan'dan Ramazan'a vermeyi adet haline getirmişlerdir. Yoksa Ramazan'da vermek şart değildir. Bir de arkadaşlar bu oruç maddesinde bilhassa İbrahim Kafi Dönmez hocamız yazmış Allah uzun ömürler versin. Çok fazla fıkhi detay var. O detaylara ben bu akşam hiç girmeyeceğim. Yani daha çok anlamı. E, hikmetleri e, nasıl ifa etmemiz daha güzel olur edepleri bunlar üzerinde durmaya çalışacağız e, fıkhi malumata girmiyoruz yalnız bir tek şunu söyleyeyim Muhammed Hamidullah merhum bu zekatın Ramazan'dan Ramazan'a verilmesinin fakir lehine şöyle de bir faydası olduğunu söylüyor malumunuz 33 senede bir miladi yıl e, la kıyasla e, hicri yıl bir yıl daha fazladır yani her yıl 10 gün daha kısa olduğu için hicri yıllar 33 senede bir o 1 yıl ediyor. Böylece diyor işte fakirin lehine bir, bir kez daha fazla zekat verilmiş olur. Böyle de bir faydası var diyor. Beşinci e, değeri Ramazan'ın değerine işaret eden beşinci özellik bu ayın sonunda itikafa girmek sünnettir. Çok kuvvetli bir sünnettir arkadaşlar. Kaynaklar Resul-i Ekrem'in Ramazan'ın son 10 günde itikafa girdiğini ve bu adet, bunu lütfen inceleyin itikaf maddesini. E, ilmi hallerden veyahut da efendim e, dediğim gibi ansiklopediden bakabilirsiniz. Arkadaşlar çok kıymetli bir ibadettir. E, delilleri çok kuvvetlidir. Efendimizin e, bunu hiç bırakmadığı, bir defasında Ramazan şerif içerisinde yapamadığı için Ramazan'dan sonra kaza ettiği ne dair rivayetler var. E, bizim nefsimizin tekamülü için yani bu ay hakikaten e, sadece yemeği içmeyi değil Konuşmayı da azalttığımız işte onunla ilgili pek çok rivayetler var. Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa onun aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor Efendimiz. İşte Ramazan girdiğinde hiç kimseyle tartışmayın. Oruçlu olduğunuz sürede hiç kimseyle tartışmayın. Eğer birisi size sataşırsa ona ben oruçluyum deyin. Yani Ramazan öyle bir mevsim ki arkadaşlar sanki... Ağırlıklı olarak ağzımız odaklı böyle ağzımıza girene de çıkana da çok dikkat etmemiz gereken e, adeta ağzımızı terbiye ettiğimiz e, bir ay öyle e, görmek lazım. İtikaf da bunun zirve dönemi yani e, tamamen bütün dünya işlerini bırakıp e, efendim sadece Allah rızası için yapılacak ibadet değeri olan işlerle meşgul olunan bir dönem Ramazan'ın son 10 günü. 6. özelliği Ramazan-ı Şerif'in kütübü sitede yer alan bazı hadislerde bu ayda umre yapanın haç sevabı alacağı ifade edilir. İnşallah hepimize burada dinleyen herkese nasip olsun arkadaşlar yollar açılsın, imkanlar genişlesin ve sağlık afiyet içinde hepimiz amin diyelim bu duaya ve bir Ramazan umresi bizlere nasip olsun inşallah. Ee, ve son olarak arkadaşlar Kur'an ayı denilen Ramazan ayında çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile karşılıklı Kur'an okumasına dayanan mukabele uygulaması da bu aya mahsus geleneklerdendir. Efendimizin her Ramazan'da yaptığı ee, Cebrail'in daha doğrusu Efendimiz'e gelip yaptığı bu e, usulü e, İslam dünyası mukabele geleneğiyle bugüne kadar sürdürmüştür. Şimdi de biliyorsunuz dijital medya, e, mecralarda e, pek çok kanalda mukabeleler devam ediyor yüz yüze olamasa bile. Yalnız onu biz biraz eksik yapıyoruz. Eksik şöyle eksik demeyelim de biraz zorunlu olarak yani e, bir kısmını yapabiliyoruz. E, çünkü efendimizle Cebrail Aleyhisselam karşılıklı olarak birbirlerine okuyorlardı. E, bizde ise sadece e, işte işin ehli olan bir kişi okuyor. E, cemaat de oradan takip ediyor kaçınılmaz olarak sayıdan dolayı. Gelelim arkadaşlar oruç maddesine e, İstem ansiklopedisinde. E, oruç maddesi hakikaten çok çok uzun. E, fakat ben e, fıkhi dediğim gibi fıkhi bilgi içeren e, kısımları size aktarmayacağım. Daha ziyade tanım ve hikmetle ilgili kısımları üzerinde duracağım. Oruç kelimesi sözlükte bir şeyden uzak durmak bir şeye karşı kendisini tutmak anlamına gelen Arapça sıyam kelimesinin Türkçesi. Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde geçiyor. Hadislerde çok sayıda geçiyor savm kelimesi. Terim olarak ise arkadaşlar tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade ediyor oruç. Birazdan bunun detaylarını ve ileri boyutlarını, daha zengin boyutlarını Gazali ve e, İmla Arabi'de görmeye çalışacağız ve e, Ansiklopedi'de arkadaşlar oruç maddesini iki müellif e, yazmış birinci e, kısımda e, tanım ve İslam'dan önceki dinlerde oruç ibadeti üzerinde detaylı bir şekilde durulmuş uzak doğu dinlerinden büyük dünya dinlerine varıncaya kadar e, hepsi yani tarihte kalmış dinler Yahudilik, Hristiyanlık e, bugün yaşayan dinlerde hepsinde oruç nasıl uygulanmış onunla ilgili detaylı bilgiler var ben bunlara da girmiyorum sadece şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar orucu olmayan din neredeyse yok evet dinler bunu değiştirmişler bozmuşlar efendim veya işte beşeri insan kaynaklı dinlerde farklı şekillerde tanzim edilmiş ama şunu bilin ki arkadaşlar Herhangi bir din, burası sakın yanlış anlaşılmasın, herhangi bir din şöyle bir iddia ile ortaya çıkar. İnsanın e, bu mater, materyal kısmı yani insanın dünyevi, hayvani ve maddi bir kısmı var. O kısmına olan bağlarını e, azaltıp onu oraya hakim olmasına yardım edip onun manevi boyutunu, metafizik boyutunu geliştirmek iddiasıyla ortaya çıkar. Bir dinin hedefi budur. İşte arkadaşlar oruç buna doğrudan yardım eden çok önemli bir ibadettir. Dolayısıyla insanların uydurduğu dinlerde dahi oruç vardır arkadaşlar. Bütün dinlerde e, çeşitli ritüellerin bir parçası. Bir de e, Efendimizin sünnetinde arkadaşlar benim çok ilgimi çeker mesela o. E, bu üç kaynakta da ona bir işaret görmedim. E, ben ekleyeyim size. Efendimizin sünnetinde arkadaşlar bir şeye sevinildiği zaman oruç tutulur. Biz bakın bundan o kadar uzaklaştık ki biz bir şeye sevindiğimiz zaman şölen yapıyoruz, ziyafet yapıyoruz, bir davet veriyoruz ya da işte dışarıda bir yemeğe gidelim bunu kutlamak için diyoruz. Yani biz kutlamayı yemeğe dönüştürdük mesela işte pazartesi perşembe oruçlarını düşünün, peygamber efendimizin doğduğu günü kutlamak için oruç tuttuğumuzu düşünün yani mübarek gecelerin ertesi gününde o geceyi yaşamayı Allah bize nasip ettiği için o gecenin füyuzatından istifade etmeyi bize nasip ettiği için şükür duygusuyla oruç tuttuğumuzu düşünün yani bütün bu efendimizin sünnetindeki ramazan dışındaki oruçları düşündüğümüz mesela ramazanda da hani az önce söylediklerimizi hatırlayın kur'an insanın inmeye başlamasını kutluyoruz adeta nasıl kutluyoruz arkadaşlar yiyip içmeyi bırakarak yani Müslümanın kutlaması manevi e, sevinçleri manevi sevinçleri kutlaması yeme içmeyi bırakarak oluyor e, modern insanın kutlaması da yeme içmeyi artırarak oluyor bu ikisi arasındaki tezada e, dikkatlerinizi çekmiş olayım bu vesileyle yani hiçbir dinde arkadaşlar orucu olmayan bir din olmadığını hatırlatmış olalım. İslam'da oruç başka oruç çeşitleri de bulunmakla birlikte arkadaşlar belirli şartlar çerçevesinde her Müslüman için zorunlu olan bir ibadet niteliğinde olan hicretin ikinci yılı Şaban ayında farz kılınan Ramazan orucudur. Başka oruçlar da var sene içerisinde tuttuğumuz ama Oruç dediğimizde farz olan oruç hicretin ikinci yılı Şaban ayında farz kılınan Ramazan orucudur. Ramazan orucunun farz ibadetlerden olduğu kitap sünnet ve icma ile sabittir. Ve işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 183 ve 185. ayetler biraz uzunca efendim Ramazan orucunun farziyetini ifade eder. Sadece o 183. ayeti ben size okuyayım kısadır. Ya ey yuhalledine amenu, es İşte bu ayette de zaten sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. La'allakum tettequn umulur ki takvaya ulaşırsınız. Yani orucun bizi takvaya ulaştırdığı bu ait kelime de çok açık bir şekilde ifade ediliyor. İşte az önce söylediğim manevi maneviyat derecelerinin yükselmesi bizi dünyaya çeken yer çekimi diye dediğim benim dünyayı yere doğru çeken bizi maddi tarafın maddi tarafımızı öne çıkaran Efendim o bağlardan kurtarıp bizim meleki tarafımızı ruhani manevi tarafımızı geliştirmeye bir numaralı yardımcıdır oruç bu nedenler bu nedenle de arkadaşlar tarikatlerde bütün çile dönemleri yani o tarikata ilk giren Müridin girdiği zaman geçmesi gereken o sıkı bir eğitim dönemi var efendim o yer çekiminden kurtulması için o dönemlerin tamam bütün tarikatlerde oruçlu olarak geçirilir yani oruçsuz böyle yiyip içerek e, aklımızı esene istediğimiz kadar hatta e, onu onun da üzerinde duruyorlar hem Gazali hem İbne Arabi arkadaşlar e, helal olanın sınırlanması demektir oruç. Yani haram olan zaten yenmeyecek o zaten zehirdir ama helal olanı bile belli bir sınır içerisinde tüketmeyi öğretmektedir oruç insana ve bu da insanı takvaya eriştirmek içindir ayet-i kerimede söylendiği üzere biraz sonra ona tekrar döneceğiz bu nedenle üzerinde çok durmuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de önce, e, önceki toplumlara da orucun farz kılındığına dikkat çekilmiş. İşte bu okuduğum ayeti i kerimede Bakara 183. Orucun amaç ve hükümleri açıklanırken ittika fiili kullanılmış. Yani niçin oruç farz kılındı? لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Hedefini söylüyor Rabbimiz. Takvaya ulaşmanız için. Oruç yasaklarına uymanın Allah tarafından çizilen sınırlara riayet etmek anlamına geldiği ifade edilmiştir. 183. ayetin devamında. Bütün bunlar göz önüne alındığında arkadaşlar orucun bir Allah'a kul olma bilincine varılması varmayı sağlıyor. Orucun faydalarını zikrediyoruz şu anda. Allah'a kul olma bilincine. Çünkü tettaun. Allah'a duyduğumuz yüksek saygı demek oradaki takva. Kul olma bilincine varılmasını sağlıyor. Mü'mine yaraşmayacak hal ve davranışlardan sakınılmasını sağlıyor. Kulluğun belirli bir disipline bağlanması açısından vazgeçilmez bir öne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu ayetler, rivayetler, hadisler göz önüne alındığında diyor ansiklopedi. Şimdi arkadaşlar şuna işaret edelim başka bir konuşmada da Ekrem Demirli hocayla konuşurken bunu çok genişçe işlemişti hocamız ben de kesinlikle tabii ki katılıyorum burada da tekrar zikretmekte fayda görüyorum arkadaşlar ibadetlerin elbette birçok bir faydaları vardır çünkü Allah Teala Rabbimiz hikmetsiz bir şey emretmez bir amacı olmayan bize hiç bizi ya fiziken ya manevi olarak veya ikisi, ikisiyle beraber sosyal, fiziki, sosyal, manevi, psikolojik çok çeşitli boyutlarda yani bize faydası olmayan herhangi bir şeyi emretmez. Ama bu fayda asli hedef değildir. Asli hedef bütün ibadetlerde arkadaşlar asli hedef kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlığı kazanabilmektir. İbn Arabi onun üzerinde çok güzel duracak. E, niyetlerimizin bu açıdan tahsih edilmesi gerekir. Yani işte detoks olsun diye haşa yani detoks olsun diye oruç tutmak, işte biraz zayıflamak için oruç tutmak yani bunları da hatıra getirmek. E, bizim o ibadetle Allah'a Allah'a teslimiyetimizi e, ondan gelene e, koşulsuz şartsız itaat edişimizi e, resmetmesini o, o resmi eksiltmektedir yani bu faydaları düşünmek. O faydaları şöyle düşünelim. Yani liseye giden bir çocuğa, işte bir ortaokul öğrencisine e, dini anlatırken bunları da söyleyebiliriz. Bakın bunlar hikmetsiz değildir. Orucun insan sağlığına şöyle faydaları var, böyle katkıları var. Hani bunları söyleyebiliriz. Ama artık mükellef olduktan sonra arkadaşlar bilmeliyiz ki e, oruç biz oruç ve diğer bütün ibadetler yani namazı kılarken biz şimdi yani kan dolaşımımıza bu hareketlerin katkısı bulunduğunu mu düşüneceğiz yani o kadar e, bu hikmetler üzerinde yani özellikle maddi hikmetleri maddi faydaları üzerinde bu oruç ibadetlerin bu kadar çok durulması da bizim o manevi boyutu dikkatlerimizden kaçırmaya sebep oluyor orası da ayrıca tehlikeli onu da işaret etmiş olayım arkadaşlar e, orucun Er, ertelenebileceği bazı durumlarda ertelenebileceğini biliyoruz işte hastaysak yolcuysak e, çok çeşitli şartlar var şimdi oraya girmiyorum fakat ayet-i kerimede bu ertelemeye ruhsat verirken arkasından fakat eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diyerek yani her durumda Efendim, orucun büyük bir fırsat olduğunu, yani şartlarını biz belirleyeceğiz ki herkes kendi durumunu kendisi bilir, bazıları tutamayabilir ama yine de bunun için kendisini hani zorlamak demeyelim ama doğru karar vermesini söylüyor Allah Teala ve bu ibadet emirlerinin Allah Teala'nın kullarına zorluk dilemediğini. Ee, zorluk dilemediğini, zorluk için yapmadığını, efendim, tam tersine onlara büyük bir kolaylık ve ikram olduğunu ifade ediyor ayet-i kerimelerde. Hz. Peygamber de birçok hadiste orucun faziletlerini açıklarken bu ibadetin ahlakı güzelleştirmedeki eğitici rolüne vurgu yapıyor. Yani iradeyi kuvvetlendiriyor oruç arkadaşlar. Kendin, e, kendinize en primitif yani insandaki en ilkel dürtülere açlık ve cinsellik gibi en ilkel, en hayvani tarafımıza hakim olabildiğimizi bize gösteriyor. Bence uruç insanın özgüvenini müthiş artıran bir şey. Yani bunu yapabiliyorsak şunu da yapabiliriz. İşte ağzımıza gireni engelleyebiliyorsak çıkanı da engelleyebiliriz. Ee, sözlerimizi de kontrol edebiliriz gibi bir bilinç kazandırıyor bize. Bu açıdan e, son derece eğitici e, bir rolü var. E, o, onun için mesela tabii ki e, sağlıklarını ve sıhhat durumlarını, güç bedensel güçlerini dikkate alarak ama çocuklara da yavaş yavaş biliyorsun Alıştırılır önce yarım gün tutturulur işte tekne orucu denir vesaire teşvik edilir ödüllendirilir efendim çünkü onların kendilerine bu en güçlü dürtülerine hakim olabilmeleri ileride uzun vadede çok daha e, geniş bir alana yayılacak ve kendilerini kontrol etmelerine iç kontrol geliştirmelerine yardım edecek arkadaşlar arkadaşlar. Olur, orucun yararları hakkında yapılacak değerlendirmeler üzerinde duruyor e, ansiklopedimiz. Oraya siz bakarsınız arkadaşlar epey uzun maddeler zikrediyor. Daha sonra e, fıkhi, e, bölüm, fıkhi detaylara geçiyor. Ben dediğim gibi size onlardan bahsetmeyeceğim. Gelelim i̇hya ül Gazali bize e, oruçla ilgili neler söylüyor? Arkadaşlar e, bir hadis-i şerif aktarıyor. i̇hya e, hem Gazali'de hem ee İbni Arabi'de bu hadis-i şerif adeta oruç konusunun merkezini oluşturuyor. E onun için bu hadis-i şerifi şimdi iyice zihnimize bir yerleştirelim. Çünkü bundan sonra söyleyeceğimiz her şey bununla ilgili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee pek çok hadis kaynağında zikredilen bir hadis-i şerifinde her iyilik 10 mislinden 700 misline kadar mükafat bulabilir fakat oruç bunun dışındadır. Çünkü o riya karışması mümkün olmayan tek ibadet olduğu için, parantez içinde burası, yalnız benim rızam için tutulmuştur ve karşılığını da ben vereceğim diyor. Bu hadisi kutsi de Rabbimiz. Bütün ibadetlerin 10 ee, mislinden 700 misline kadar karşılığı olduğunu ama orucun sırf Allah için olan bir ibadet olduğu için onun mükafatının Allah tarafından bizzat verileceğini, bunu mesela İbn Arabi çok değişik bir şekilde yorumlayacak biraz sonra e, ufkumuzu açacak yani e, o karşılığının da özel Rabbül Alemin tarafından vereceğini yani bizim o 700'ü bile aklımız almıyor yani bir davranış yapıyoruz küçük bir davranış 700 misli sevap kazanıyoruz. Hani bu bile çok büyük bir sevapken Cenab-ı Hak onu küçümsüyor yani diyor ki 10 700 diğer ibadetler için ama oruca gelince diyor onu ben vereceğim ben hazırlıyorum onun mükafatını diyor. Bu hadis-i şerifi bir defa hiç unutmayalım arkadaşlar biraz sonra bunun üzerinde biraz daha fazla duracağız şimdi e, neden bu Allah'a nasıl diyelim karşılığı Cenab-ı Hakk'a mahsus bir ibadettir neden böyledir oruç diğer ibadetlerden farklı olarak iki sebebe bağlıyor bunu Gazali diyor ki oruç bir iş yapma değil yapmamadır Bakın burası çok önemli. Orucu nasıl tanımladık? Demin yemeği, içmeyi ve cinselliği terk etmek. O o iftar imsaktan iftara kadar. Yani oruç ekstra bir şey yapmak değildir. Yaptıklarımızı bırakmaktır. Dolayısıyla oruç gözle görülen bir eylem değil, özünde bir sırdır. Rahmetli Ali, Mur Ali Murat Deryal hoc e, orucun Allah'a mahsus bir ibadet yani sadece Allah için yapılan bir ibadet oluşulduğunu şöyle açıklamıştı bize e, düşünün siz de biliyorsunuz ki en basit ilmihal bilgisidir bu e, oruçta niyet farzdır arkadaşlar e, şimdi bir insan mesela Ramazan dışında veya Ramazan'da fark etmez o gün oruç tutmaya henüz niyet etmemiş fakat ha şimdi yiyeceğim, ha şimdi içeceğim diye diye, diye diye akşamı etmiş olsa, yani aç ve susuz olarak ve cinsellikten uzak olarak akşamı etmiş olsa o kimse oruçlu sayılır mı? Sayılmaz. Yani bizim açlık ve susuzluğumuzun oruç sayılması için oruca niyet etmiş olmamız gerekiyor. Ve niyet tamamen kalbimizle alakalı bir şey. Yani birine oruç tutması için baskı yapsanız, o kişi sizin gördüğünüz sürece onu gözlemleseniz 24 saat hakikaten de oruç süresince yiyip içmese fakat niyet etmese yine de oruçlu değildir arkadaşlar. Oruç tamam ama mesela bakın zekat böyle değil bir paranın sizden çıkması gerekiyor. Namaz böyle değil sizin bir hareketleri yapmanız gerekiyor. Yani zekat, hac, namaz bunların hepsi dışarıdan gözlemlenebilen ibadetlerdir. Bunu yapıp yapmadığınızı tabii gene iç dünyanız Allah'a aittir ama en azından bir, birileri görüyor onu. Fakat oruç böyle değil, sırf Allah ile sizin aranızdadır. İkinci sebebi yani insan Allah'ın bu ibadeti Rabbimizin bu bana mahsustur ödülünü ben vereceğim demesinin ikinci sebebi diyor Gazali. Allah düşmanını yani şeytanı yenmek anlamına gelir oruç. Zira melun şeytanın insanı etkileme yolu şehevattan geçer. Yani insanın arzularından geçer. İnsanın arzularını kontrol edebilmesi, şeytanın geçlerini istediği zaman tıkayabilmesi demektir. Bu da orucu çok çok kıymetli kılar diyor. Ve arkadaşlar Gazali'nin oruca bakışını farklı kılan ve bize de çok çeşitli kaynaklardan ulaştığı için bu bilgi hatta bazen Gazali'nin söylediğini bile bilmeyiz ama bu tasnifi biliriz Diyor ki Gazali üç tür oruç vardır. Bir taraftan da saati kontrol edeyim. Üç tür oruç vardır diyor. Avamın orucu, havasın orucu ve havasül havasın orucu. Yani sıradan insanlar nasıl oruç tutar? Biraz daha seçkin olan insanlar nasıl oruç tutar? En seçkin olan insanlar nasıl oruç tutar? Sıradan insanların orucu yemeği, içmeyi ve cinselliği terk etmek suretiyledir Yani fizikseltir. E, havasın orucu. Yemeği, içmeyi ve cinselliği terk ettiği gibi organlarına da oruç tutturur. Yani kulağına, gözüne, diline, eline, ayağına bütün organlarına oruç tutturur. Yani bunları haram söyletmez, harama baktırtmaz, haramı dinlemez. Organlarına da işte başka bir ifade yok. Oruç tutturur. Havasül havasa gelince... Arkadaşlar bu en seçkinlerin orucuna gelince onlar kalbini alelade ve dünyevi bütün tasalardan arındırır. Kalbinde dünyevi hiçbir endişe, hiçbir düşünce, hiçbir kaygı taşımaz. Aziz ve celil olan Allah'ın dışındaki her şeyden alakasını keser işte havasul havasın orucu budur. Bu peygamberlerin samimi dindarların Allah dostlarının mertebesidir. Bu düzeydeki orucun mahiyetini anlamak, arkadaşlar çok güzel bunlar. Allah rahmet eylesin. E, yerlerine büyük büyük alimler yeni nesillerden inşallah nasip etsin Rabbim ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin ulemadan. Bu düzeydeki orucun mahiyetini anlamak uzun uzun sözler söyleyerek değil, yaşayıp gerçekleştirerek mümkün olur. Yani bunu bizzat yaşayacaksın. Bu hal ile bilinebilecek bir şeydir diyor. Şimdi içinizde böyle hayal kırıklığına uğrayanlar olduğunu buradan görebiliyorum. Yani biz nasıl yapacağız ki bunu diyorsunuz. Ama bakın ümidinizi kesmeyin arkadaşlar. Hiç olmazsa günün bir saatinde yapın. Yani o Efendimizin on gün yaptığı itikafı, tahmin ediyorum ki şu anda aramızda hanımlar çoğunluktadır. Hatta belki hepsi hanımdır dinleyenlerimizin. Efendim biz 10 gün nasıl ara vereceğiz ki evdeki sorumluluklara yani çoluğa çocuğa kim bakacak yemeği içmeyi kim yapacak yani e, böyle edebiyat dünyasında kitaplar var bilim dünyasında işte e, falanca e, edebiyatçı kitaplarını yazarken hani yemeğini kim yapıyordu falan gibi e, bu e, görünen kahramanların arkasında görünmeyen hizmetkarlar diyelim onların hayatlarını kolaylaştıran yardımcıları var eşleri var aileleri var dolayısıyla biz böyle herkesin kendimden biliyorum bunu yani herkesin gözlerini diktiği mevkideki kişileriz evlerimizde nasıl yapacağız biz bunu arkadaşlar bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı terk edilmez bilhassa bu farzlar için de böyledir bilhassa nafileler için arkadaşlar yani siz şimdi ya ben bu en seçkinlerin orucunu nasıl yapacağım demeyin bakın bana sorarsanız hiç olmazsa egzersiz miktarı bunu deneyin yani işte sabah namazından sonra sabah namazından sonra mı olur yatsından sonra mı olur ev şartlarınızı bilemem kendinize her gün Ramazan boyunca bir saatlik bir itikaf süresi yapın İtikaf da çünkü şey, şart değildir süre şart değildir sünnet olanın dışındakiler için söylüyorum o sürede kalbinizi Hiçbir dünyevi bir şey düşünmemeye, sıf Allah ile olan ilişkinizi düşünmeye or me alıştırın. Bu arkadaşlar hiç denemezseniz hiç yapamayacağınız bir şeydir. Ama azıcık denerseniz sonra bu, bunu çoğaltabilirsiniz. Yani bir çekirdek, bir tohum ekerseniz kalbinize onu daha sonra çoğaltabilirsiniz. Efendim burada seçkinlerin orucunu... Uzun uzun anlatıyor bütün e, organlara nasıl oruç tutturulacağını. Gelelim Muhittin bin Arabi'nin e, ben kendisinin eserlerinden değil de onun eserlerinde Muhyiddin Arabi'ye göre ibadetlerin manevi yorumları diye daha önce de bahsettiğim gösterdiğim şu kaynaktan Mustafa Çakmaklıoğlu'nun kitabından size özetleyeceğim. Muhyiddin bin Arabi'nin oruca nasıl baktığını. Kısaca arkadaşlar Muhyiddin bin Arabi çok tabii etkileyici bir yaklaşımla çok iyi anlatılması ve anlaşılması. Önce çok iyi anlaşılması ve sonra da çok iyi anlatılması gerekiyor. İnşallah bir hata yapmam. Önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Muhyiddin bin Arabi biliyorsunuz bütün hayatı, varlığı, varoluşu ve buradaki işlerin cereyan edişini Esma-i Hüsna'nın tecellileriyle açıklar. Yani varlık onun için Esma Esma'nın tecellisidir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen ve Gazali'nin de Esma-i Hüsna'yı anlatırken çok dayandığı bir hadis-i şerif var. Efendimiz diyor ki, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. İşte bunun esmanın bizde tecelli etmesi yoluyla olacağını söylüyor. Hem İmam Gazali hem Muhittin bin Arabi. Çok kabaca anlatıyorum arkadaşlar. İşte bu esmanın tecellisini anlatırken oruç ibadetinin bunu nasıl gerçekleştireceğinden bahsediyor İbni Arabi. Ve diyor ki oruç tutarken kişi bakın dışarıdan vücudunu besleyen hiçbir şey almadığı için samadiyet ibadet, mertebesine benzer diyor. Samadiyet mertebesinde Allah ile yakınlaşmış olur diyor. Biliyorsunuz samet ismi Rabbimizin. Varlığının devam etmesi için kendi dışında hiçbir şeye muhtaç olmaması demekti. Dolayısıyla bu samediyet ve başka hiçbir ibadetle de kıyaslanmadığı için onu az önce anlattım. İşte o hadis-i şerifte de hani oruç benim içimdir. Diğerlerinin hep böyle ölçülü sevabı olacak ama oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim diyor ya e, hadisi kutsi de Rabbimiz. İşte oruç başka hiçbir ibadete benzemediği için de tenzihiyet makamıdır diyor. Allah'ın benzeri olmadığı gibi Hazreti Peygamber'in ifade ettiği üzere orucun da benzeri yoktur ibadetler içerisinde. İşte zira oruç yemeden içmeden, beslenmeden ve cinsel ilişkiden uzak olma münezzeh olma hakikati üzerine ifa edilir. Dolayısıyla oruç tutarken insan Cenab-ı Hakk'ın hani her türlü noksandan münezzeh oluşu gibi kendisi de adeta bir kul bunu ne kadar başarabilecekse tabi cüz'i cüz anlamda yani kulun hani bir o ilk nefhadan kendine düşen pay kadar yani öyle düşünün. Efendim çok çok cüz iy anlamda bu samediyet ve tenzihiyet mertebesini yakalamış olur bir kulun yakalayabileceği kadarıyla peki burada kalır mı burada kalır mı burada şimdi insan hani tehlikeli düşüncelere de gidebiliyor hayır orada kalamaz arkadaşlar iftar ettiğinde iftar ettiğinde efendim gece olduğunda bu sıfatları kaybeder Niye? Çünkü artık yemesi içmesi başlar. Ne, şuradan aktarayım. Akşam iftar açtıktan sonra oruçluyken tahakkuk ettirdiği bu tenzihiyet ve samediyet sıfatlarının gerçek anlamda kendisine ait olmadığını ve yine oruçluyken uzak durduğu şeylerden kelimenin tam anlamıyla mutlak manada uzak duramayacağını bilir. Onun için iftardan sonra adeta bir acziyet, mertebesine düşer, efendim beslenmeye muhtaç bir kul olduğunu hatırlar, işte o kulluğu ifade etmek için de teravih namazına durur diyor Muhittin bin arabi çok şahane bir benzetmeyle. Bakara suresi 183. ayet-i kerime nasıl bitmişti? Hatırlayın en başta söyledim buna tekrar döneceğiz dedim. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diye bitmişti değil mi? Allah demişti ki Rabbimiz orada sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erişirsiniz, korunursunuz demişti. Bu doğrultuda diyor umulur ki orucu sizi koruyacak bir siper edinirsiniz diyor Muhittin bin Arabi inanılmaz bir şey bu arkadaşlar. İşte deminden beri anlattığımız orucun bütün hikmetleri burada toplanmış oluyor. Yani oruç sizi koruyacak. Dolayısıyla o orucu kendiniz için bir siper edinin. Sizi koruyacak bir siper edinin. Bu ne demektir? Sadece Ramazan'a mahsus bırakmayın. Orucun hayatınız boyunca serpiştirerek hayatınıza Efendim sizi koruyacak bir siper edin aynı zamanda bir başka hadis-i şerifte kalkan diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç için. Buna, e, ve biliyorsunuz e, arkadaşlar bizleri oruç tutarken en çok zorlayan şey alışkanlıklarımızdır. Kimimizin çay alışkanlığı var, kimimizin kahve alışkanlığı, kimimizin sigara alışkanlığı var. Allah e, kurtarsın. Yani çeşit çeşit alışkanlıklarımız var. İşte belli saatlerde yemeğe alışmışız, o saat gelince midemiz kazınmaya başlıyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İnsanı alışkanlıklarının zincirinden kurtaran bir şeydir oruç ibadeti. Ve alışkanlıklar... Ee, Yasin suresinde geçen biz onların boyunlarına halkalar geçirdik onlar başları sabitlendi sağa sola dönemiyorlar artık ayetini tefsir ederken bazı müfessirler bu halkaların alışkanlıklar olduğunu söylüyor yani alışkanlıklar bizi sabit fikirli yapıyor alışkanlıklar bizi başka seçenek yokmuş gibi düşünmek zorunda bırakıyor çünkü onun dışında bir şey düşünemez oluyoruz işte oruç bizi en az önce söylediğim gibi en ilkel en hayvani alışkanlıklarımızdan ve en baskın üzerimize çünkü yeme içme bizim çok baskın bir ihtiyacımız efendim en baskın olan ihtiyaçlarımızın doğurduğu onun ürettiği alışkanlıklarımızdan kurtararak nefsimizden özgürleşmemizi sağlıyor insanın dört zindan da en etkili zindanın içinden çıkılması en zor zindanın insanın kendi kendisine kurduğu zindan olduğunu söylüyor işte orucun böyle bu faydası üzerinde bir işareti var İbn Arabi'nin Oruç sadece Allah ile kulu arasında gizli olup arada başka herhangi bir vasıta olmaksızın ifa edildiği gibi kulun bu ibadetine verilecek karşılık da başka herhangi bir vasıta olmaksızın doğrudan doğruya Allah Teala'dan olacaktır diyor İbni Arabi. Ee, sözlerimizi toparlayacağız arkadaşlar. Ee, diyor ki Oruç kulun yaratılışının hilafına yani kendi yaratılışımız yeme içme ihtiyacında değil mi? Yaratılışımız bizi buna teşvik ediyor. Fakat oruç kulun yaratılışının hilafına bir tür tenzihiyet sıfatı gerektirdiği ve Allah da kendisine gereken bu niteliği kuldan istemek suretiyle yani Allah'tır yemeyen içmeyen dışarıdan herhangi bir varlığını sürdürecek bir maddeye ihtiyaç duymayan Allah'tır fakat Allah Teala mukayyet bir vakitle sınırlı bile olsa kuldan bunu istemek suretiyle orucu kula farz kıldığı için orucun mükafatı doğrudan doğruya Allah'a nispet edilmiştir efendim onun mükafatını bizzat Allah Teala verecektir arkadaşlar nasıl verecektir ee, şurayı da size paylaşayım Allah, e, Allah Teala'nın Arkadaşlar kulu üzerindeki hakkı kulun ilahi sıfatları kendi üzerinde tahakkuk ettirmesi suretiyle kendisini kemale erdirmesidir. İşte oruç da burada en büyük yakınlığı gerçekleştirdiği için bu açıdan yani Allah'ın sıfatlarıyla ahlaklanması konusunda çok büyük bir mesafe kat etmesi, büyük bir barajı geçmesi demektir. Tasavvufi açıdan ibadetlerde Genel olarak salt bir emri yerine getirme sorumluluk hissi değil, nefsin yaratılıştan getirdiği ve onu bu geçici maddi alana hapseten hususiyetlerini geçici de olsa engellemek, onlara mukavemet etmek ve kelimenin tam anlamıyla Allah'a yönelme, ona yaklaşma, ona vasıl olma bilinci vardır. Dolayısıyla dinin genel hükümleri tasavvufun önemli esaslarından olan nefis muhasebesi ya da nefisle mücadele ile paraleldir. İbadetleri layıkıyla yerine getirmek ve bu anlamda dindar olmak esaslı bir mücadeleyi gerektirir. İşte oruç da bu mücadelenin zirve yaptığı bir yerdir. Çünkü en başta söylediklerimizi hatırlayın. Sırf yiyemeyip içmeyip efendim e, cinsellikten uzak kalarak geçirmiyoruz ki biz Ramazan'ı. Arkadaşlar e, çok ciddi bir e, secdelerimizi artırma olayı var teravih bu demek yani çok ciddi bir namaz ekleniyor ona efendim çok ciddi bir şekilde mali fedakarlıklar ekleniyor ne kadar çok sadaka verirsek ne kadar çok e, yardım edersek insanları ne kadar e, oruçluyu iftar ettirebilirsek yani nasıl diyeyim her anlamda biz e, her kanaldan her mecradan bütün ibadet şekilleriyle e, Allah'ın rızasını kazanmaya ve onun ile mesela işte Vehhab ismiyle, Razzak ismiyle, Fettah ismiyle efendim e, ahlaklanmaya çalışıyoruz Ramazan-ı Şerif boyunca. Dolayısıyla arkadaşlar işte bütün bu gayretler bizim. Allah'a yakınlığımızı, onun ahlakıyla ahlaklanmamızı temin eder diyor. Oruçla e, ilgi, e, ilgili olarak bir i Rabbi. ve Ama yine de kul kul olarak kalır. E, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması bir ittihat yani Allah ile birleşme anlamına asla gelmez. Ve teravih de o kulluğun bilincinde e, Rabbinin önünde efendim secdelere kapanmaktır. Yani ben ne kadar aç ve susuz kalsam, ne kadar dünyadan işte Gazali'nin anlattığı gibi kalbimi uzaklaştırıp sadece sana yönelsem, e, ne kadar efendim maldan, mülkten, bütün hani menfaatlerden vazgeçip dağıtsam etsem bile ben yine de kulum, o insanım, o ihtiyaçlarım devam ediyor. Bak işte iftara kadar sürdürebildim bunu ve iftarla birlikte o yüzden mesela iftarsız oruç tutmak e, doğru bulunmamıştır efendimizin sünnetinde sahur ve iftar üzerinde bilhassa durulmuştur arkadaşlar çok son dakika son saniyeler ama iftar ve Sahurda Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki kudretini ve bizim ona olan teslimitimizi çok açık bir şekilde gözlemleriz. Yani iftarı, soframızı kurduk az veya çok. Her şeyi biz hazırladık. Bu ekmek, bu su, bu yemek, bu çorba bizim yani. Helalinden, bize helal ama yiyemiyoruz bakın. Son 10 saniye, son 5 saniye bekliyoruz. Allah'ın izin vermesini bekliyoruz. Kendi kazandığımız yemeği yiyebilmek için. Sahura gelince arkadaşlar kim gecenin üçünde üç buçuğunda kalkar e, da bir mükellef sofra kurup az veya çok yine kahvaltılık veya her neyse işte pilavdır, e, çorbadır. Efendim kim kurup da yemek yerdi? Kim bize bunu yaptırabilirdi arkadaşlar? Ben sahur yerken Cenab-ı benim üzerimdeki kudretini o kadar açıkça görüyorum ki. Çünkü zaten uykusuzuz yani onu kalkmak, hazırlamak, bir gözümüz açık bir gözümüz kapalı bir de oturup yemek yani o saatte. En fazla bir su içebilirdik hani geceliğin uykumuzdan uyandığımızda. Nasıl oldu da biz bunu yapıyoruz şimdi? Başka zaman yapabilir miyiz yani? Oruç olmasa böyle bir şey yapar mı? Sofra kurup gecenin üçünde, dördünde. Arkadaşlar işte bunlar hep bizim kulluğumuzu bize hatırlatıyor. İnsanlığımızı ee Allah'ın bizden istediği forma da riayet ettiğimizi Allah'a ibadet ederken kendi kafamızdan bir form icat edemeyeceğimizi onun çizdiği şekle, zahiri kurallara da efendim kulluğumuz hasebiyle teslim olduğumuzu gösteriyor. İnşallah Rabbimiz bütün bunları büyük bir samimiyetle, ihlasla, Hiçbir başka karşılık beklemeden eğer ibadetlerden elde edeceğimiz dünyevi hikmetler, faydalar, sağlık, sıhhat, afiyet gibi işte sosyal dayanışma, yardımlaşma vesaire gibi hikmetler varsa da onların çok çok... Ee, önemsiz yan ürünler olduğunu, asıl olanın Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını kazanmak olduğunu, onu kazanamadığımız sürece diğer işte yok e, şöyle sıhhatimize iyi gelmiş, böyle bilmem neye faydası olmuş, bunların hiçbir şey ifade etmeyeceğini, çünkü onları temin etmenin başka yolları da olduğunu dünyada işte spor yaparsınız, ne sağlıklı beslenirsiniz, gene ona e, onu elde edebilirsiniz. Dolayısıyla asıl olan burada Rabbimize yakınlık kesbetmektir bütün büyük alimlerimiz, sufilerimiz bunu kendi meşreplerince, kendi dillerince böyle ifade etmişlerdir. Biz de onlara eyvallah diyoruz. Amenna, saddakna diyoruz. Rabbimize teslim oluyoruz. Ve bizden nasıl yapmamızı istemişse öyle yapmaya gayret ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler.